Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Erol Bey. günaydın. Evet, İznik Gölü kağıt fabrikasıyla ilgili bazı bilgiler alabilir miyiz sizden? Onun chat davası. Evet, şimdi şöyle anlatayım. İzlik Gölü'nün ve o bölgenin planlamasını yapan İzlik Göl Çevre Düzeni, 1 bölü 25 binlik bir plan var. Bu plandan önce bu bölgede özellikle Orhangazi. Gazi, İzlik Gülüm, Orhan Gazi tarafında yapılmış bazı fabrika ve tesisler var. Fakat bunlar plandan önce. gerçek plandan sonra da eklemeler, ilaveler yapılıyor ama plandan önce e, asıl sanayi tesislerinin yapıldığı dönem. Şimdi e, bizim bakanlıktan çevre ve şevcilik bakanlığından kaynaklanan bir plan değişikliği var. 1 bölü 25 binlik planda bir değişiklik yapmışlar bu bölgede mevcut sanayinin yanında baya e, bayağı büyük bir alanı sanayi sanayi bölgesi olarak plana işlemişler. Evet. Şimdi bu işte plana işlenen bölge İznik gölüne 500 metre mesafede kuş uçuşu mutlak tarım alanı planda da mutlak tarım alanı gözüküyor. Bu alanın Bakanlık bu işi yaparken e, Bursa il Tarım kurulundan izin alması gerekiyor, buranın mutlak tarım alanından çıkarılması gerekiyor. Bunu yapmamışlar. Aynı zamanda bu bölge Bursa Kültür Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından mutlak ve yakın koruma bantları doğal sit alanı olarak belirlenmiş. Aynı zamanda sulak kalan tampon bölgesi, su kirliliği kontrol yönetmeliğine göre kısa mesafeli koruma alanında bu tip bir tesisin yapılması mümkün değil. Bütün bunlar bakanlık tarafından hiçe sayılmış ve böyle bir plan yapılmış. Ee, biz bu da Bursa Barosu ile birlikte e, ziraat odası, e, ziraat mühendisi odasının da katıldığı davada bu planın e, yörütmesini, durdurulmasına karar verebildi Bursa İdave Mahkemi, İkinci İdave Mahkemesi tarafından. Olay özetle bu şekilde. Evet. Belki. Şimdi genel gidişatı nasıl görüyorsunuz peki nasıl bir sonuç alınacaktır sizce Erol Bey şimdi biz bu bölgede Kargil fabrikası da var biliyorsunuz evet Kargil, ee, doğru. Hükümetin hukuk tanımaz tutumu hala devam ediyor böyle bir tutum içerisinde bulunurlarsa ikinci Kargil gibi bir vaka ile karşılaşabiliriz çünkü bakanlık hükümet kesinlikle hukukla alakalı olmayan işler yapmakta sürekli sistematik bir tutum içerisinde böyle bir şeyle karşılaşmamız mümkün. Peki evet, kararlarına rağmen bu evet, iş yapabilir. E, bu üçüncü e, havalimanı için de. E, ciddi böyle bir e, hukuka e, rağmen övgülemeye evet. devam etme evet. iddiaları da vardı şeyi hatırlatırsak e, bir de lütfen belki dinleyicilerimiz arasında hatırlamayan olabilir bir ikinci kargil vakası olabilir dediniz evet. birinci neydi birinci kargil fabrikası biliyorsunuz varankarci'de yer alıyor kargil fabrikası nişasta'dan e, mısır'dan Mısır nişastasından fruktoz üretiliyor burada. Evet. Ciddi miktarda 30 ila 60 bin ton gün su kullanan bir tesis. Bunun hakkında e, Bursa Barışı'nın açtığı davalarda ona yakın bursat deşarj izniği, emisyon izniği vesaire plan değişikliği iptalleri var. Bununla da yetinmeden en son başaramayınca yasa mı yoluna gittiler. Kişiye özel yasa çıkarıldı bu memlekette. Böyle şeyler de oluyor. Olmadı. E, eski Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer bunu geri yollamıştı. Fakat mecliste ufak bir kelime değişik değil, aynı Yasayı tekrar çıkardılar. Ve o şekilde kendilerince bir hukuki meşruiyet kazandırdıklarını düşünüyorlar. Birinci Kavgir Vakası bu. ikincisi de bu e, Albayrak Holding'e ait e, Kağıt fabrikası kurulacağı söylenen kağıt fabrikası aynı akibete gidebilir. Bu hukuk kalaması tutun devam ederse. Bir de plan şöyle bir e, vahim durum var. Planda yapılan değişiklikte e, mevcut kurulu sanayinin ne, konumsal bütünlük taşımak kaydıyla, yani ona bitişik olmak kaydıyla, Arap sanayi olmamak kaydıyla bütün ovayı sanayileşmeye açıyor. Varangazi orasını. Bu bakımdan da Van Gazi'nin ikinci dil olması olma tehlikesi de var. Bir, böyle bir yönü de var planın. Evet. Bu şeyle de elimizdeki mevcut kuraklık hat safhada evet, e, kuraklık evet. tehlikesiyle de bir arada dağılınca ciddi bir e, orada da ciddi bir mücadele yapılması gerektiği yani aşıda. E, bütün dünyada en su kaynakları ikilenmesi en zor olduğu için yaratı su kaynakları. Özellikle kavginin kullandığı yaratı suyunu gözlemine alırsanız içinde bulunduğumuz çelişkili durum daha iyi ortaya çıkıyor. Evet. Peki. Bir çünkü... taraftan fruktoz için e, tonlarca su kullanıyoruz. Öbür taraftan içmeye su kullanıyoruz. Evet. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz. Bunu takip etmelerin de sayesinde devam edeceğiz Erol Bey. Ben teşekkür ederim. Ekoloji hareketleri Gündemi Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.